Elşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Uhuvvet Risalesinden dördüncü vecihten okuyorduk. Bugün dördüncü düsturu paylaşacağız inşallah. Ehli kin ve adavet, hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmet ilahiye zulmeder tecavüz eder. Ehli kin ve davet, kin ve nefreti meslek hâne getiren insanlar, hem nefsine, hem mümin kardeşine, hem rahmet-i zulmeder, tecavüz eder. Çünkü, kin ve adavet ile nefsini bir azab elimde bırakır. Kin ve nefret ile, nefsini bir azab elimde bırakır. Yani Cenab-ı Hak, hem Kur'an vasıtasıyla bize bazı düsturlar beyan etmiş, hem de kainatın sevk vidaresi için bazı kurallar vaaz etmiş. Kur'an vasıtasıyla bize vaaz etmiş olduğu kurallara uyup uymama konusunda azap ve sevap ahirete kalır genellikle. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kainatın nizamını, Sevk ve İdare sadedinde koymuş olduğu kurallar doğrudan doğru anında ceza ve sevapla karşılaşırlar. Mesela insan elini ateşe soksa yanar. Zehri ise ölür veya ciddi azap çeker. Aslında bir açıdan bakıldığında kainattaki kanunlar, doğrusu mesela vücudumuzda bedenimizde hükmeden kanunlar, ilahi kanunlar olduğu gibi, Kur'an vasıtasıyla bize emredilen şeyler de ilahi kanunlar, fakat bir kısmı sadece teklif makamında bir imtihan sadedinde önümüze arz edilmiş. Dolayısıyla bunun cezası ve mükafatı ahirete kalır fakat kainatta cereyan eden kanunlar, insanın bedeninde cereyan eden kanunlar, insanın psikolojik ve sosyolojik alemini şekillendiren kanunlar da ilahi kanunlar, ama bu kanunlara muhalefet anında ceza ve sevap olarak karşımıza çıkar. İşte zehir içtiğimizde midemize krampların girmesi, elimizi ateşe uzattığımızda elimizin yanması nasıl ağrında karşılık görüyorsa bu kin ve nefret denen şey de ilahi kanunlara zıt olduğu için hem dünyada hem ahirette cezası olan hareketler. Kin ve adavetin kendisi insan için bir azaptır. Kin duymak insan kalbi için yeterli bir azaptır. İnsanın karanlığa, sıkıntıya, huzursuzluğa, Mahkum eder. Düşmanlık hisleri de aynı şekilde. Evet. Demek insan nefsine diyor Kin ve adavet hislerini taşımakla. Kin ve adavet ile nefsini bir azab elimde bırakır. Elem verici bir azapta bırakıyor. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Nefsine zulmeder. İnsan hasım kabul ettiği, rekabete girdiği bir insana karşı... Duygularında da aynı şeyi hükmeder. Yani onun başına bir azap gelse, bir nimet gelse, ve bir muvaffaket, başarı, bir zafer elde etse insan buradan canı sıkılıyor, içi kararıyor. Rahatsız, huzursuz oluyoruz. Bu bizzat insana azap olarak yeter. Ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Hüsumet varsa, düşmanlık hissi varsa ne zaman nereden kendisine zarar vereceğini düşündüğü için Sürekli bir tedirginlik, kaygı, kuşku içindedir, stres altındadır. Bu da insan için önemli bir azaptır. Evet. Dolayısıyla insan kin ve adavet hisleriyle nefsine zulmetmiş oluyor. Eğer adavet hasetten gelse, kıskançlıktan, çekememezlikten gelse o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasi de ezer. Mahfeder, yandırır. Mahsut hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Evet. Haset evvela haside ezer. Kıskançlık hissi ilk önce kıskanan insanı ateşler içinde bırakır. Haset edilen insan hakkında ya zararı yok ya da çok az. Dolayısıyla haset duygusunu taşıyan, elinde ateş taşıyan bir insan gibi kendi kendine zarar veriyor. Hasedin çaresi, hasit eden adam haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Yani kıskançlık duyuyoruz birisine karşı. Çekemiyoruz. Onun elinde bir nimeti gördükçe rahatsız oluyoruz. Bunun çaresine Nasıl kurtuluruz? Haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Evet. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet... ...fanidir, muvakkattır. Faydasaz, zahmeti çoktur. Evet. Anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün... Yani ...insan niçin kıskanır? Dünyevi bir güzellik var. Bir ihtişam var. Kuvvet var. Dünyevi bir kuvvet var. İktidar var. Ve mertebe. Belli bir makam mevkii. İnsanlar tarafından görünür, takdir edilir, imrenilir bir mevkii. Ve servet başkaları tarafından çok ihtişamlı bulunan bir servet. San bu yüzden çok zaman haset ediyor. Halbuki bunların akıbeti ne? Sonucu ne? İnsana ne getirir? İnsanı ne götürür? Bunlar üzerine düşünmek lazım. Evet, bunlar hepsi fani'dir. Yani Kadrun öbür tarafında sönüp gidiyor. Muvakkattır. Faydası zahmeti çoktur. Yani hangi makam, hangi mevki, hangi serveti İnsan elde etmişse onların da insana yüklemiş olduğu bir külfet vardır. Külfetsiz nimet yoktur. Böyle bakıldığında insanın sahip olduğu bu şeyler geçici olarak bir faydalanma sağlasa da o faydasından çok daha fazla zahmeti dünyada bile insana vermekte. Kaldı ki ne olursa olsun geçicilik damgası var üzerinde. Bir varmış bir yokmuş olacak. Yani ahiret alemine göçtüğümüzde onun bizde oluşu, başkalarında olmayışı bize ne kazandırabilir ki diye insan düşünmesi lazım. Evet, dolayısıyla dünyevi olarak da faydası az, zahmeti çok. Ahirette belki hiçbir faydası yok e şeylerden dolayı insan kıskanıyorsa eğer bu kıskançlık anlamsızdır. Değil i̇nsanın buraya yoğunlaşıp haset ettiği şeylerin akıbetini düşünmek noktasında hasetin kökünü kazıyabilir. Eğer ukrevi meziyetler ise, yani muhatabındaki şey takva gibi, ibadet gibi, fasilet erdem anlamında şeyler ise zaten onlarda haset olamaz. Bunlarda haset olur mu? İnsan mükemmel bir kulluk icra ediyor, mükemmel hayırlarda bulunuyor. Bu konuda haset olmamalı, olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa ya kendisi riyakardır, ahiret manlı dünyada mahvetmek ister... Bir yani insan bir cami yaptırıyor mesela kıskanıyor. Benim de benim param olsa ben de yaptırırdım tarzında bir şey giriyor. Halbuki onun orada aslında kıskandığı şey onun cami yaptırması değil. Onun cami yaptırmakla insanlar arasında belli bir saygınlığı elde etmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla o saygınlığa müşteri aslında hayra müşteri değil. Dolayısıyla bu tam bir riyakarlıktır. Evet. Dolayısıyla uhrevi meziyetlerde haddi zatında haset olamaz. Haset varsa böyle bir riyakarlık cephesi vardır. Ahiret malını dünyada mahvetmek ister. Yani bir insan ahirete ait bir erdeme bir fazilete sahip ve bunu insanlara gösteriyor. İnsanlar önünde bu vesileyle bir saygınlık kazanmaya çalışıyorsa bu riyakarlığın ta kendisidir. Dolayısıyla böyle bir amaçla bir iş yapmak insan ihlasını bitirir. İhlası bittiği zaman da yaptığı hayırdan hiçbir nasibi kalmaz. Evet. Dolayısıyla yaptığımız hayırlı işlerde, yaptığımız ahlaki davranışlarda, erdemlerde, faziletlerde sadece Cenab-ı rızasını düşünmeliyiz. Onun rızasından başka bir düşünce niyetlerimizin arasına girerse ihlasımız bozulur. O sevap kaçar. Dolayısıyla ahirette ebedi bir surette verilecek olan bir nimeti biz bu dünyada fani bir surette yer bitiririz. Ahirette bize verilecek bir ağaç her bir meyvesi yeniine yenisi gelir. Yani sonsuzluk e, adresesiyle ölçülmeli. Bu dünyada yedirdiğiniz zaman o meyve bir meyve kadar insana fayda verir ve sonu yoktur. Dolayısıyla ahiretin ebedi meyvelerini bu dünyada fani bir surette tüketmiş oluyoruz. Dolayısıyla uhrevi meziyetler ahirete ait meziyetlerde rekabet olmaz. Veyahut mahsudu riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Diğer bir tarafı da o. Yani bir hayır işliyor ve mükemmel bir davranış sergiliyor. Ha, Bu aslında samimi değil, ikhlaslı değil. İnsanları kandırmak için böyle yapıyor. Bu vesileyle insanların saygınlığını elde ediyor vesaire gibi bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bunun adı suizandır. Suizansa haramdır Kur'an'ın nazarında. İnsanların hareketlerini biz düzgün yorumlamakla mükellefiz. Evet. Dolayısıyla bu bir zulümdür. Bir haksızlıktır muhatabımıza karşı. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup kader ve rahmet ilahiyeye O'nun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Evet. Rahmet-i ilahiye de zulümdür demişti başta kin ve nefret. Kin ve nefretle haset özellikle. Evet bir kez daha alalım. Hem ona gelen musibetlerden, muhatabına, rakibine gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup. Başına bir musibet gelince oh deyip bir nimete kavuştuğu zaman da dişlerini gıcırdatarak ona baktığımız zaman... Kaderi tenkit etmiş oluyoruz. Rahmete itiraz etmiş oluyoruz. Yani Cenab-ı Hak kime neyi vereceğini elbette o bilir. Biz Allah'ın rahmetine mi küseceğiz ona nimet verdi diye? Ama böyle bir anlam çıkıyor şuur altında. Kuvvetli bir şekilde. Evet. Kader ve rahmet ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Evet. Bizim her şeyimizi tayin eden, takdir eden kaderdir. Kadere itiraz ettiğimiz zaman kadere itirazın cevabı çok şiddetli olabilir. Evet. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar, rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Yani Cenab-ı bize vermiş olduğu onca nimetler var, hak etmediğimiz halde Bunları görüp şükrünü de eda edeceğimize, muhatabımıza bakıp ona gelen nimetlerden dolayı niçin bana verilmedi deyip, Cenab-ı hikmetini ve rahmetini sorgulama durumunda kalıyor insan. Bu çok önemli bir e, kulluk edebine muhalif bir davranış, bir edepsizlik, bir terbiyesizliktir Cenab-ı Hak katında. Dolayısıyla biz başkasına gelen nimetlerden dolayı, Üzüntü duyamayız. Duyuyorsak bu üzüntümüzün bir yücük kadere dokunur, rahmete dokunur, gada bilahiye dokunur. Dolayısıyla Cenab-ı bize vermiş olduğu onca nimetlerin bir kısmını daha dahi azaltabilir. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve davetle mukabel etmeyi hangi insaf kabul eder? Aslında mantıklı, muhakemeli, insaflı, vicdanlı bir şekilde düşünsek bu kadar uz uzattığımız küskünlükleri, kırgınlıkları, düşmanlıkları iyice bir tahlil ettiğimizde göreceğiz ki aslında hiç de bu kadar uzatılacak bir şey değil. Unutup geçmek, silip geçmek gerekir. Bir günlük düşmanlık bile insanı çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokuyoruz, rahmet-i ilahi zulm anlamı taşıyor madem. Bir gün değil bir sene bunu sürdürmek, hatta bazen ömür boyu sürdürmek nasıl insafla, vicdanla kabili telif olabilir ki? Dolayısıyla insan burada insafsızdır, dolayısıyla zalimdir. Kin ve devam ettirmekte, küskünlük, kırgınlığı devam ettirmekte ise. Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Evet karşı kardeşimizden bize bir fenalık geldi. Canımızı sıktı. Biz üzdü. Şimdi bütün suçu toplayıp ona veremezsin. Bir suç seher. Niye? Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza istesine karşı rıza ile mukabel etmek gerektir. Evet biz biliyoruz ki başımıza hangi musibet gelse doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın izniyledir. Dolayısıyla kader müsaade etmedikçe hiçbir musibet başımıza gelmez. Ayrıca biz kadere karşı masum değiliz. Yani bizim birçok hatalarımız var kimsenin bilmediği. Bunların cezasını veriyor olabilir. Üstad bunu değişik yerle, değişik şekilde izah ediyor. Aynı mevzu içerisinde insanın zulmü, kaderin adaleti görülebiliyor. Mesela seni mahkum edip hapse atan bir hakim zulmen atmış olabilir. Ama o senin hapse girmeni müsaade eden kader, senin bilmediği, başkalarının bilmediği bir suçundan dolayı içeri tıkmış olabilir. Dolayısıyla hapse girişinde kaderin adaleti varken seni içeri sokan hakimin zulmü olabilir. Dolayısıyla insanlardan bize gelen bütün hareketlerde de aynı şey var. İnsanlar bize karşı sert, ters, kırıcı bir davranışta bulunuyor olabilirler. Başımıza bir musibet, bir zarar gelebilir. Bunu biz o insandan hak etmemişizdir. O insanın böyle bir şey hakkı yoktur. Dolayısıyla o insan zulmü ediyordur. Ama bizim o kadar çok hatalarımız var ki, Kader onlardan dolayı bizi cezalandırıyor olabilir. Yani yapıp ettiklerimizden dolayı başımıza bu geliyor olabilir. Bunu her vaka için her hadise için düşünebiliriz. Nereden ve kimden gelirlerse gelsinler musibetler Allah'ın izniyle gelirler. Dolayısıyla kardeşimizden de gelse bu kırız yüzü davranış kaderin takdiriyle kaderin izniyle gelip bizi buluyor. Dolayısıyla kardeşimizden bize gelen bir yanlışı bütünüyle ona ayırıp mahkum edemiyoruz. Kaderi düşünüp kaderin de hükmüne razı olmamız gerek. Bu bir. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama davet değil belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Evet insan akıl ve kalpten ibaret değil. İnsanda bir de nefis var. Nefis de insanı sürekli kötülüğe davet ediyor. İnsan da zaman zaman nefsine mağlup oluyor. Nefis kalp ve aklına rağmen insanda hükmünü icra ediyor. Dolayısıyla insan zaman zaman nefsine mağlup olup günah da işleyebiliyor, hata da işleyebiliyor. Bu her insan için geçerlidir. İşte Hz. Yusuf aleyhisselam gibi peygamber ''İnne nefse le bi su illeme rahime rabbi'' diyor. Bana ubergu nefsi'' diye başlayarak yani ''Ben nefsimi temize çıkarmam'' diyor. Nefis daima kötülüğü emreder. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti varsa o başka anlamında. İşte Hz. Yusuf gibi peygamber bile nefsini temize çıkarmıyor. E biz nasıl kardeşimizden tertemiz bir nefis bekleyebiliriz ki? Fakat onun akıl ve kalbi nefisten ayrıdır. İşte nefsine mağlup olmuş bir akıl ve kalp söz konusu olabilir. Bu da belki geçici bir durumdur. Her insan zaman zaman hata yapar, düşer, kalkar. Sen bunu düşündüğünde nefsine şeytana mağlup bir kardeşinden kendisine bir böyle kırıcı bir davranış gelmiştir. Dolayısıyla onun nefsini ve şeytanını da düşünüp o adama davet değil ona düşmanlık duymak değil. Belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Acıyacağız o sana. Senin İnsan, mümin kardeşin acır, kızamaz. Kin ve nefret duyamaz. Çünkü Allah bize sevmeyi emretmiş. Mümin kardeşini sever ve sevmeli diye üstad başta bahsetmişti. Dolayısıyla acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Yani hatasını görüp pişmanlık duyup belki de özür dileyeceğini beklemek gerek. Biraz zaman tanımak lazım. Evet. Salih sen üçüncü olarak yani aynı suçu değerlendirirken üçüncü olarak sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör bir ise de ona ver. Evet. Yani o kardeşimiz böyle bir harekette bulunmuşsa acaba bunda benim hiç mi kusurum yok? Bir şekilde ben onu tahrik etmiş olamaz mıyım? Benim bir hatam sebebiyle, benim görmek istemediğim bir hatam sebebiyle o böyle bir davranışta bulunmuş olabilir mi deyip sen birazcık da kendisinde hata arasa. Şimdi üç ayrı tasnif yaptı üstad bize. Kardeşimizden gelen bir fenalık için. Kaderin onda bir hissesi var. Ona razı olmak lazım. İşte kardeşimizin nefsi ve şeytanı var. Nefis ve şeytanla mağlup olmuştur. Nefis ve şeytanla mağlup olmak, kötü bir insan olmak adeta düzeltilemez bir insan olmak anlamına gelmiyor. Herkeste nefis ve şeytan var. Herkes nefis şeytanına şeytanla mağlup olabilir. Bunun için onu acımak lazım. Acıyıp kendisini düzeltmesini, hatasını fark etmesini, böylece pişman olmasını beklemek gerek. Üçüncü olarak da olay tek taraflı değil. Belki bizim de bir hatamız var. Kendi hatamızı da görüp böylece suçu küçülte küçülte minacık bir hale koyuyor üstad burada. Sonra bakıyı kalan küçük bir hisseye karşı yani kader hissesini verdik. Kardeşimizin nefsini mağlubiyetini durumunu düşündük. Kendimize bir hisse ayırdık. Küçük bir hisse kalıyor. Yine de ben kızmakta haklıyım diyebiliyorsa insan bundan sonra küçük bir hisse bu. Buna karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile ve uluv ve cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Tamam haklısın ama haklılık mutlu olmak anlamına gelmiyor. Haklıyım deyip e, sen de onun e, sert ve şiddetli hareketine karşı sert ve şiddetli bir hareket, kaba bir hareketle cevap verirsen bir kısır döngü oluşur. Düşmanlık büyür, büyür, büyür. Ve bir daha yan yana bile gelemezsiniz. O zaman nasıl hasmımızı mağlup edeceğiz? Onun kötülüğüne karşı iyilikle mukaber etmek. Başka yol yok. Evet. Baki kalan küçük bir isteğe karşı en selametli ve çabuk hasmını mağlup edecek. Af ve saf ile. Af. Yani onu affetmek. Onun özrüyle beraber kabul etmek ve saf ile. Yani ona karşı bir gücenmişlik, kırılmışlık hissini de içinde taşımamak unutmak bütünüyle gel üzerinden geçmek yani hoşgörüyle bakmak anlamında saf ile bunlar ayet mi Allah aynı zamanda ve uluf cenaplıkla mukabelese yani büyük bir insan yani çocuklar birbiriyle dalaşır biz büyük insanlarız dolayısıyla büyük insanlar kendilerine yakışan büyüklüğü yapmak durumundalar Aslında o böyle bir çocukluk yaptı varsın yapmış olsun ben abeylik yapayım büyüklük yapayım erdem bende kalsın büyüklük bende kalsın tarzında sen mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. Evet. O zaman az önce söyledi nefsine, mümin kardeşine ve e, rahmet-i ilahiye zulüm durumdan kurtulmuş oluyor insan. Zulümden ve zarardan kurtulursun. Hem dünyevi hem de ahirete ait zararlanan insan kurtulmuş oluyor. Dünyada bir kardeşlik e, kurtulmuş oluyor. Ahirette de birbirini sevmenin e, mükafatını görecek. Hem de Allah için birbirini sevmek Cenab-ı Hakk'ın yanında çok büyük bir sevaptır. Bunun karşılığını in inşallah insan görecek. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umuru dünyeviyeye güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şerit bir hırs ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sıgâyı mübalaâ ile bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. Evet. Güzel bir benzetme yapıyor üstad burada. Yoksa sarhoş ve divane divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi. Çünkü sarhoş olmuş Hatta divane olmuş aruçların üstüne cam parçalarını ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alıyoruz. Altınlar sayıyor her birine. Böyle bir Yahudi. Yani o cam, o buz parçası bu fiyat eder mi? Etmez. Beş para değmeyen bir şey? milyonlar fiyat veriyorsunuz. Dolayısıyla aslında e, ilişkilerimiz sırasında karşımıza çıkan e, durumlara verdiğimiz... Büyük ölçekli reaksiyonları ifade ediyor. Kalp ve aklının en önemli zamanlarını, dilimlerini kalkıp böyle küçücük bir şey için hasretmek, sürekli o dakikada bulunmak, onu düşünmek, onunla bütün hissiyatının dolu olması müthiş bir şey. Yani size beş kuruşluk bir şeye bir milyon liralık değer vermek anlamına geliyor. Yani insan insan kalbi böyle küçücük şeylerle meşgul edilmemeli. Bu fiyata değmez. Evet. Beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umur dünyeviyeye, Güye ebedi dünyada durup ebedi kalacak gibi şiddet bir hırs ile ve daimi bir kin ile müteva, mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sıgay ile bir zalimiyettir. Veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. Veya bazen işte bu küçücük menfaatler bizi birbirimize düşürüyor böyle küçücük bir şey. Yani o menfaat ne aramızdaki muhabbet ve kardeşlik ne? Aileler arasındaki, aşiretler arasındaki muhabbet ve kardeşlik ne? Yani küçücük bir şeyden dolayı böyle kabilelerin birbirine düşmesi, iki taraftan insanların ölmesi, hatta devletlerin birbiriyle savaşa girmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. İşte beş kuruşluk bir şeye milyonlarca değer biçmek gibi bir şey. Bu sığa-yı bir zalumiyettir yani süper bir zalimliktir. Böyle az bir zalimlik değil veya bir sarhoşluktur. Artık neyin ne olduğunu idrak edemeyecek bir duruma girmektir ve bir nevi divanliktir. İşte hayatı şahsiyece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Bu kadar kötü bir şey. Kim bir adavet, intikam fikri. Kendini seviyorsan, kalbini seviyorsan, akilet hayatını düşünüyorsan müsaade etme kalbine girmesin. Eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme. Bak, hakikat bin olan hafız-ı şiraziyi dinle. Dünya ne meta isti, meta isti ki erzet bir Yani dünya öyle bir meta değil ki bir niza değilsin. Yani üzerinde tartışmaya değecek bir meta değil dünya diyor. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir koca dünya böyleyse dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Yani bu büyük yukarıdan bir bakışla söylenmiş müthiş bir söz. Dünya öyle bir meta değil ki bir değilsin. Bu mehalde hadis-i şerifler de o üzerinde durmuş oldu. Bu dünyanın Cenab-ı Hakk'ın katında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı Cenab-ı Hak kafirleri ondan bir yudum bile içirmezdi diyor bu dünyanın faniliğini vurguluyor. İnsan kişisel hayatında kısacık bir dönemde istifade ettiği bir dünya. Ebedi hayatla kıyaslandığında bir sinek kanadı kadar. O kadar. Dolayısıyla bunun için kıskançlığa girmek, bunun için nefrete, kine düşmek, böyle bir şeyi paylaşamamaktan dolayı düşman olmak birbirine müthiş bir şey ya. Yani. Biz daracık zamanlar, daracık dakikalarda yaşıyoruz adeta. Aslında yani insanlığın ömrü içerisinde bir insanın ömrü ne ki? Yani insan ömründe o birkaç dakikalık size, sana yönelmiş e, ters hareket, kırıcı hareket ne ki aslında? Evet, dünya ne ki? Dünyanın içinde kısacık bir dönemde muhatap olduğumuz küçücük e, menfaatler, insanın alemini doldurup ebedi hayatını mahvedecek bir seviyeye yükselmişsin ki hem demiş Hafız-ı Şazî. asayiş tefsiri in harfest ve dostan mürüvvet ve düşman mudara. Yani iki cihanın rahat ve selâmetin iki harf tefsir eder kazandırır. İki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muâşeret ve düşmanlarına sulh kerane muamele etmektir hem dünyada hem ahirette mutluluk huzur istiyorsan sana al iki tane şey diyor muamele nedir dostlarınla mürüvet kerane muaşeret dostane ilişki yani birbirinin hatırını sayarak saygı sevgi içerisinde ilişki düşmanlarına karşı sulh kerane muamele etmektir düşman içinde barışçı bir muamele Dolayısıyla dostuna değil düşmanına bile düşmanlık etmek doğru bir şey değil. Daha önce ustadı üzerine durmuştu. Yani en nefrete layık şeyin, düşmanlığa layık şeyin, düşmanın kendisi olduğunu ifade ediyordu ustadı azətləri. Dolayısıyla düşmana bile düşmanca hisler taşımamak ve barış ilişkisi içerisinde olmak budur. Dünyada da ahirette de insan rahat ettirecek olan prensipler. Üstad hazretleri bir yerde öyle bir ifade kullanıyor. Yani düşmana bile, yani kafire bile düşmanlığa hacet yok. Çünkü cehennem ve azab-ı ilahi onlara yeter diyor. Hasbuhum cehennem diye ayeti kerimede de geçiyor. Onları cehennem ve azab-ı ilahi yeter. Hele cehennemi ayet tekezü temeyiz minel gâiz diye ifade ediyor. Yani onlar için parçalanmak derecesine geliyor öfkesinden. Cehennem. Böyle bir cehennem onları ağzını açmış bekliyor. Dolayısıyla onlara daha fazla öfkelenmeye, kibirlenmeye gerek yok. Onlara cehennem yeter. Dolayısıyla biz düşmanlık hissini dünyamızdan silmemiz gerekiyor. Düşmanlarımızla bile sulh yani barış içerisinde görüşmemiz, ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Böyle olduğu zaman hem dünyada rahat edeceğiz, hem ahirette inşallah. Eğer dersen ihtiyar benim elimde değil. Fıtratımda davet var. Hem damarıma dokundurmuşlar vazgeçemiyor. Evet bazen de bu var. Ne yapayım? Elimde değil. Düşüncesi. Eğer dersen ihtiyar benim elimde değil. Yani seçme hakkım yok. Seçme şansım yok yani. Kendimi tutamıyorum. Fıtratımda davet var. Adeti benim mayamda var bu düşmanlık hissi. Hem damarıma dokundurmuşlar vazgeçemiyor. Böyle deme diyor üstad. El cevap. Su, suyu hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse. Suyu hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse. Ve gıbet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse. Kusurunu da anlasa zarar vermez. Suyu hulk ve fena haslet eseri gösterilmez. Yani kötü ahlak. Kötü seciye eseri gösterilmez. Yani insanın fıtratında düşmanlık olabilir. Bu Dilinden dökülmüyor. Hal ve hareketine yansımıyor. Ve muhatabına kötü davranmasını, sert davranmasını, işte gıybet gibi, iftira gibi şeyleri getirmiyorsa peşinden kusurunu da anlasa zarar vermez. Yani sadece içinde kalmış bir düşmanlığın bir zararı yok. Bir de bu düşmanlıkta da haklı olmadığını anlaman gerekiyor. Ben mümin kardeşime küsmemeliyim. Ama ne yapayım işte kendinde değil, elimde değil diye düşünüyorsa. Evet. Demek ki o düşmanca hareket, düşmanca tavır insana görülmediği müddetçe hatasını da bilse insan zarar vermeyebilir. Madem ihtiyar seninle değil, vazgeçemiyorsun. Ya yani bu şart önemli ama yani elimizde olmayan şeylerden mesul değiliz. La yukellifullah nefsen illa usah diyor ayeti kerime de Cenab-ı yani insan taşıyabileceğinden fazlası yüklenmemiştir. Dolayısıyla yani elimizde olmayan şeylerden mesul değiliz. Elimde değil diyorsan ve gerçekten öyleyse, senin manevi bir nedamet, gizli bir tövbe, zımni bir istiğfar olan kusurunu bilmen ve o hasletle haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır. Senin manevi bir nedamet, gizli bir tevbe, zımni bir sifar hükmünde olan kusurunu bilmen. Kusurunu bilmek çok önemli. Yani Dolayısıyla böyle bir düşmanlık ısı, böyle bir kin ve nefret bu doğru değil. Ben içimde silemiyorum ama bu doğru değil. Bir insan dönüp dönüp bunun doğru olmadığını düşünüp hatta bunun için üzülmesi bu başlı başına bir tevbe halidir zaten manevi tevbe manevi bir istifa var, cevabakten özür dileme sahidedinde, onun şerinden seni kurtarır. Haksız olduğunu yani bu düşmanlıkta haksızım ben diye insan diyebiliyorsa ve kötü haslet eserde göstermiyorsa işte ona karşı bir kin ve nefret e, kokan davranışlarda bulunmuyorsa gıybet gibi iftira gibi o insan kurtulur. Zaten bu mektubun bu mephasını yazdık ta bu manevi istiğfari temin etsin haksızlığı hak bilmesin haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin yani müminin mümine küsmeye, kırılmaya, darılmaya hakkı yok dolayısıyla insan bunu idrak etmeli bu dördüncü düsturda bu en belli şekilde ifade ediliyor kuvvet saysı baştan sona bunu anlatıyor bunu yazmaktan bir maksat da bu işte ise yani haksızlığı hak bilmeyelim bunu bu şekilde diğer insanlara da, bu haksızlığın sirayetini önleyelim. İnsanın haksızlık hak bilir ve gereğiyle amel etmezse yani o işte düşmanlık duygularını gereğiyle amel etmezse onun içine mahpus kalmış olur o çirkin duygu, başkalarına sirayet etmez. Ama diğer taraftan eğer insan böyle yapmayıp işte bir de ağzını açıp konuşmaya başlarsa diğer insanlarla olan münasebetlerini de o insanın, ona olan hürmetlerini kırarak bozar. Bu da çok ciddi bir hatadır, ciddi bir zulümdür. Evet. Dolayısıyla haksızlığı hak bilmemek de lazım. Bu kuvvet bir amacı da o. Evet. Zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık. Ta bu manevi istifari temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin. Haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Cay dikkat bir hadise. Bir zaman bu garaz kerane tarafkirlik neticesi olarak gördüm ki yani belli bir gaye belli bir art niyetle taraf olmak bir tarafa. Bunun neticesi olarak gördüm ki mütedeyyin bir ehli ilim fikri siyasetine muhalif bir alemi Salih -i tekfir derecesinde tezif etti. Evet. İteresan bir şey. Taraftarlık çok farklı bir şey. Hele de garaskarını, bir art niyeti olarak insanın bir taraf tutması çok yıpratıcı, yoldan çıkarıcı olabiliyor. İşte böyle mütedeyim bir ehli ilim gayet dindar bir her taraftan ilmi bir seviyesi olan insan fikri siyasisine muhalif bir alimi salihi kendi aynı fikri paylaşmayan yine salih bir alimi tekfir derecesinde tezif etti. Neresi kafir diyecek kadar ileri giderek aşağıladı. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı hürmet kerane methetti. İşte siyasetin bu fena neticesinden ürktüm. Auzu billahi mineşşeytanirracim ve siyaset dedim. O zamandan beri hayat siyasetten çekildim. Biraz çok enteresan bir nokta. Yani kardeşliği en ziyade zedeleyen şeylerden bir tanesi de siyasettir. maalesef. Siyasi e, boğuşmalar, çekişmelerdir. Çünkü e, her muhalif kendi hanesinden kopup karşı tarafın hanesine geçmiş bir insandır. Bir de taraftarlık damarı insanda kabartılıp köpürtülünce insan dengesini bozuyor. Dolayısıyla nerede duracağını bilmiyor. Kimi seveceğini, kimden, kimi nefret edeceğini bilmiyor. İnsanın bakışını bulandırıyor, sarhoş ediyor tabiri caizse. Sarhoş olunca muhakemesi bozuluyor insan. Yani bir tarafta salih bir alim senin partine oy vermiyor diye ya da senin düşünceni desteklemiyor diye hmm diyerek onun mutlaka arkasında bir art niyet aramak, riyakarlıkla suçlamak, hatta imanını sorgulamak derecesine insan gidebiliyor diğer taraftan da her halü münafık olduğu belli olan birisi kendi fikrine destek verdiği için ona daha şirin görülebiliyor İşte bu aklı dağıtmaklığın kalbi bozmaklığın en ileri derecesi müthiş bir divanelik ve sarhoşluk hükmünü taşıyor evet işte siyasetin bu fena neticelerinden öktüm işte bu siyasette en derin manada var. Kardeşlik, uhuvvet hislerini çok ciddi yaralıyor. İnsanları kamplaştırıyor, kutuplara ayırıyor ve değerlendirmelerini de bulanıklaştırıyor, bozuyor. Üstad bunu gördüğü için Billahi بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْتَانُ Siyaset demiş. Yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Yani şeytan insan nasıl aklını karıştırıyorsa, siyasi mülahazalar da insanın aklını, kalbini o kadar karıştırıyor. Dolayısıyla ha şeytan, ha siyaset demiş Üstad. Dolayısıyla siyasi hadiselerden uzak durmaya çalışmış. Üstad bunu şey için de özellikle söylüyor. Yani Ehl-i niçin e, halifelik takarru etmedi diye bir soru cevap faslı var. Yani Hz. Ali'den sonra e, hilafet ehlibey'tin Beyt'in dışındaki insanlarda genelde takarru etmiş. Yani niçin, kader niye buna müsaade etti? Ehli Beyt buna daha e, layıktı gibi bir sual cevap faslı var. Orada Üstad işte siyasi, siyasetin bu fena neticelerinden bahsediyor. Hakiki dindar bir insanın hakiki bir siyasi olamayacağını, hakiki siyasi bir insanın hakiki bir dindar olamayacağından bahsediyor. Ancak Kulafe-i Raşidin ve Ömer İbni Abdülaziz gibi bazı zatların, harika zatların, bu işi bu işte muvaffak olduğundan bahsediyor. Diğer insanlar için bu çok zaman yoldan çıkarıcı ve zihin karıştırıcı, kalbi boğucu bir işlem olarak söylüyor. O yüzden istirahat-ı ruh isteyen insanın siyasetten uzak durması gerektiğini söylüyor. Her de bu hizmet dava eden milletin imanını imanının kurtulması yolunda Manevi hayatının tamir imarı, ahlakının inşası yolunda gayret sarf eden insanların, siyaset gibi insanların muhakemesini bozup insanları kantlaştıran bu kuvveti ve muhabbeti zehirleyen, siyaset gibi maceralı, riskli alanlardan uzak durması gerektiğini ifade ediyor. Üstad bir ömürde böyle yaşamış, bu dersi bize veriyor. O zamandan beri hayat-ı çekildim, diyor. سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا innaka entel alimun hakim ve ahirud davanan hamdulillahi rabbil alamin el fatiha